Dördüncü özellik Hudeybiye ile İslam saflarının kuvvetlenmesi Beni Lehyan gazvesi her ne kadar bu yeni merhalenin başlangıcına delalet ediyorsa da Hudeybiye umresi Hz. Peygamber aleyhisselamın ''Bundan sonra biz onlara karşı savaşacağız, onlar bize karşı savaşamayacaklar'' kavlinin açık olarak pratikte uygulanışıdır. Fakat Hudeybiye gazvesi tam manasıyla askeri bir gazve değildir. Beytül Haram'a umreyi hedefleyen barışçı bir gazvedir. Fakat bu umrenin uzun vadeli hedefleri de Resulullah Aleyhisselam'ın zihninden silinmemektedir. Resulullah Aleyhisselam silahlı bir mukavemetle karşı karşıya kalabilirdi. Fakat yeni bir yöne doğru siyasi bir harekatın yapılması kaçınılmazdı. Resulullah Aleyhisselam bu sefere umre yani Kabe-i Muazzama'yı ziyaret ve tavaf niyetiyle çıkmıştı. Katiyen harp etmek istemiyordu. Bu cihete herkesi ikna için ashab-ı kirama harp levazımı bile aldırmayıp yolcu silahı olan birer kılıç taktırmıştı. resul Ekrem Medine civarında bulunan Müzeyne, Cüheyne, Gufar ve Eşca kabilelerini de birlikte umre yapmak üzere davet etmişti. Fakat bu kabileler Kureyş'ten korkarak Resulullah Aleyhisselam kendisini harp tehlikesine atıyor. Herhalde Kureyş kendisini Kabe'yi ziyaretten men edecektir diye düşündüklerinden Resulullah Aleyhisselam'la birlikte gitmekten çekindiler. Resul-i muhacirlerden ve ensardan ve bunlara iltihak eden diğer Araplardan müteşekkil ashabla yola çıktı. Medine'nin mikatı olan Zülhuleyfe'de ihrama girdi kurbanlık develerine kurbanlık nişanları takarak sevk etti. Kureyş'in Beyt'i ziyaret ve tazim maksadıyla varıldığına emin olmalarını istiyordu. Hazreti Cabir İbn Abdullah'tan gelen rivayete göre her yedi kişiye bir deve alındığı ve bu sefere 1400 kişinin katıldığı haber verilmiştir. Burada Hudeybiye sulhunu her yönüyle inceleyemeyeceğiz. Burada sadece bir yanını hatırlatacak ileride de apaçık zafer diye nitelendirilen zaferden söz edeceğiz. Hudeybiye seferindeki Müslüman toplumun birlik ve beraberliklerine delalet eden belirtiler şunlardır. Birincisi, Ahzab gazvesinin üzerinden henüz bir sene geçmemesine rağmen Ahzab gazvesinde kendilerine karşı on bin kişilik bir düşman kuvvetinin savaşmış olduğunu unutmayan Müslümanların, 1400 kişi gibi küçük bir kuvvetle böyle bir harekata girişmeleri Hudeybiye seferine çağrılan muhacirun ve ensarın bu emre hiç tereddüt etmeden icabet etmeleri, İslam saflarının ne kadar disiplin, itaat ve iltizam içinde olduklarını göstermektedir. Bu kadar az bir kuvvetle müşriklerin merkezi durumunda olan Mekke şehri açıklarına kadar nasıl gidebiliyorlar? Şüphe yok ki Müslümanları böyle bir emre icabet etmeye iten en büyük kuvvet, kalplerindeki imanın vermiş olduğu kuvvettir. Onları harekete geçiren tek şey, Resulullah Aleyhisselam'ın görmüş olduğu bir rüyayı kendilerine anlatarak onları bu sefere davetidir ki, bu rüyada resul Ekrem Aleyhisselam, beyt-i harama girdiğini, tavaf edip başını tıraş ettiğini, Kabe'nin anahtarlarını teslim aldığını ve Arafat'ta vakfe yapanlarla birlikte vakfe yaptığını görmüştür. İşte bu rüyayı sadıkanın emaresiyle sefere davet edilen Müslümanların 1400 diğer bir rivayete göre 1500 kişi gibi az bir kuvvetle kendilerine savaş ilan etmiş olan Mekke'ye yönelmeleri eşi görülmemiş bir cesaret örneğidir. İkincisi, Hudeybiye seferine çıkan bu Müslüman topluluk Asfan mevkiinde müşriklerin ilk soğuk harp taktiğiyle karşı karşıya kaldılar resul Ekrem aleyhisselam Kureyş'in hal ve hareketini anlamak üzere Beşir İbni Süfyan'ı yeterli bir kuvvetle gözcü olarak göndermiş, kendisi de mahiyetiyle beraber Asfan mevkiine varmıştı. Beşir İbni Süfyan burada Resulullah aleyhisselama haber getirerek ''Ya Resulallah, Kureyş sizin hareketlerinizi işitmiş, kaplan derilerinden savaş elbiselerini giyip kadın, çocuk, genç ihtiyar, hep birlikte Medine'den çıkıp Zeytuva mevkiine inmişler ve seni kesinlikle Mekke'ye sokmamak üzere and içmişlerdir. Halit İbni Velid de bir süvari müfrezesiyle Gamim mevkiine varmıştır demişti. Bu haber üzerine Resul Ekrem Aleyhisselam Müslümanlara yolun sağ tarafını tutmalarını emretmiş, sonra da Kureyş'e yazıklar olsun. Belli ki savaş Bedir ve Hendek harbi Onları hayli zaafa uğratmış Eğer onlar diğer Araplarla benim arama girmeseler Ve karışmasalar Diğer Araplar galip geldiği zaman Zaten istemiş oldukları yerine gelmiş olur Yok eğer Allah beni onlara karşı galip kılarsa Arzu ettikleri takdirde İslam'a girerler Arzu etmedikleri takdirde ise benimle savaşırlar Ve böylece kuvvetlerini de yitirmemiş olurlar eğer Mekkeliler benimle anlaşmayı kabul etmez, diğer Araplarla beni kendi halimize bırakmayıp müdahale etmek isterlerse Allah'a yemin ederim ki şu müdafaa ettiği Müslümanlık uğruna Allah-u Teala bizi müşriklere üstün kılana kadar veya Müslümanlardan tek kişi kalmayıncaya kadar kanımın son damlasına kadar Kureyşlilere karşı cihada devam ederim buyurmuştur. Yukarıda serdettiğimiz ettiğimiz durumu şöyle bir düşünelim. Kureyş'in genç, ihtiyar, çocuk, kadın her şeyiyle Muhammed Aleyhisselam'a karşı koymak için harekete geçtiği haberini duyan 1400 kişilik bir orduda korku ve paniğin zuhur etmesi, anarşi ve fikir ayrılıklarının çıkması kaçınılmazdır. Fakat Peygamber'in ordusu komutanına son derece bağlıdır. Söz konusu merhaleler çoktan aşılmıştır. Ordunun içerisinde bazı zayıf ve dönek şahsiyetler olsa dahi bunlar seslerini çıkaracak, korkularını ve paniklerini ortaya koyarak teslim olmaya veya kaçmaya yeltenecek kadar cürete sahip değillerdir. İslam saflarını böyle bir konuma getiren kuvvet hangi kuvvettir? Meselenin diğer yönü de siyasi yönüdür. Resulullah Aleyhisselam, ilk defa Kureyş'te savaşmak istemediğini açıklamış ve onları sulha davet etmiştir. Bunu çok açık ve belirli bir şartı diğer Araplarla kendisi arasında tarafsız kalmaları şartını öne sürerek yapmıştır. Resul-i Ekrem aleyhisselam bununla da yetinmeyip meseleyi daha geniş boyutlarıyla ortaya koymuş ve galip gelse de gelmese de durumun uzun vadede yine Kureyş'in menfaatine olduğunu sözleriyle beyan etmiştir. Bu şekilde davranmakla hem Kureyş'in savaşa devam etme arzularına gem vurmuş hem de Kureyş'in İslam davasının önünde kapamış olduğu yolu açarak davaya yeni boyutlar kazandırmıştır. Meselenin en çekici tarafı da yapılacak barış antlaşmasının Müslümanların menfaatinden önce Kureyşlerin menfaatine görünmesidir. Ancak bu sözün Müslümanların zayıf düştükleri ve bu yüzden savaşmaktan çekinip barış istedikleri imajını vermemesi için, müşriklerin anlayacağı bir dilden yani kuvvet dilinden bir sözle pekiştirilmesi gerekiyordu. Bu söz, Resul Ekrem Aleyhisselam'ın konuşmasının sonuna eklendiği şu sözdür. Eğer Mekkeliler benimle anlaşmayı kabul etmezlerse, diğer Araplarla beni kendi halimize bırakmayıp müdahale etmek isterlerse, Allah'a yemin ederim ki, şu müdafaa ettiğim Müslümanlık uğruna Allahü Teala bizi müşriklere üstün kılana kadar veya Müslümanlardan tek kişi kalmayıncaya kanımın son damlasına kadar Kureyşlilere karşı cihada devam ederim. Dengeli bir mantığa dayanan bu söz savaşın savaş için değil dini üstün kılmak için yapılacağını belirtmekle beraber hasımların görüşlerini dinlemeye ve anlaşmaya hazır olunduğunu da ortaya koyuyordu. Meselenin bu mantıkla ele alınması, İslam saflarında bir gevşeklik ve zaaf olduğu anlamına gelmiyordu. Çünkü ordunun savaş için değil, umre için yola çıktığı halde Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın savaşa girmeye hazır olduğunu söylemesine rağmen hiçbir askerin buna karşı itiraz etmemesi, İslam saflarının nasıl bir birlik ve dirlik içerisinde olduğunu bize apaçık göstermektedir. Üçüncüsü Kureyş temsilcisi liderlerin yapmış oldukları gövde gösterisi sırasında da İslam saflarında tabanla tavanın birbiriyle nasıl kaynaşmış oldukları açıkça ortaya çıkmaktadır. Bu duruma dört örnek verebiliriz. Birinci örnek Huza'yı Büdeyl İbn-i Bu zat Huza kabilesiyle Hz. Muhammed Aleyhisselam arasındaki samimiyette Hz. Muhammed'e en yakın olan bir kişiydi. Kureyşliler, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı Mekke'ye girmekten vazgeçirebilecek tek kişi olarak Büdeyl'i görüyorlardı. Büdeyl, Resulullah Aleyhisselam'a gelip Mekkelilerin niyetlerini söyleyince, Resulullah Aleyhisselam, onlara savaş istemediğini ve yalnızca Beyt-i Haram'ı ziyaret ve tazim için geldiklerini bildirdi. Bunun üzerine Büdeyl, Kureyşlilere giderek, Muhammed savaş için değil bu evi yani Beyt-i Haram'ı ziyaret için gelmiş dedi. Kureyşliler de madem ki savaş için gelmemiş vallahi kesinlikle barış yoluyla da buraya giremez. Onu buraya sokarak bütün Arapları aleyhimizde konuşturmayız dediler. İkinci örnek Mikrez İbni Hafs'tır. resul Ekrem aleyhisselam bu adama hiddetlenmiş ve onun hakkında ashabına ''Şu gelen Mikrez'dir, gaddar bir kimsedir.'' buyurmuştur. Resulullah Aleyhisselam, büdeyle söylemiş olduklarını Mikrez'e de söyledi. Mikrezle yapılan görüşmeden sonra da durum normaldi ve bu kuvvetli ordunun durumu kesinlikle bozulmamıştı. Üçüncü örnek, Ehabiş'in efendisi Huleys İbni Alkamedir. Ehabiş, Mekke civarındaki dağlarda yaşayan Arap kabileleridir. Kureyşliler savaşta yalnız kalmayacaklarını ve Mekke civarındaki kabilelerin de kendilerinden olduklarını vurgulamak için Hz. Muhammed Aleyhisselam'a bu adamı da göndermişlerdi. Resulullah Aleyhisselam meseleyi çok iyi anladığından Müslümanlara bu gelen hac ve umre kurbanlarını tazim eden kabilelerdendir. Kıladeli kurban develerini bu zatın gözü önüne salıverin de görsün buyurdu. Bu zat kurban develerini görünce Gelenlerin kötü niyetli olmadıklarını anladığından Kureyşlilerin yanına döndü ve ''Ben bunların umre için kesecekleri develeri kıladelenmiş yani işaretlenmiş gördüm. Doğrusu bunları beyti ziyaretten men etmeyi muvafık görmem.'' dedi. Bunun üzerine Kureyşliler kendisine ''Otur oturduğun yerde. Sen Arabisin yani Bedevi. Bu işlerden anlamazsın.'' dediler. Huleys bu söz üzerine sinirlenerek, ''Ey Kureyşliler, Allah'ın adına yemin ederim ki biz sizinle böyle bir şey üzerine anlaşıp akdetmedik. Ya Muhammed'i bırakırsınız, umresini yapar ya da bütün ehabişle üzerinize tek bir vücut halinde yürürüz.'' dedi. Kureyşliler de, ''Bırak ey Huleys, bizden uzak dur, işimize gelen kararı alalım.'' dediler. Bu örnek Resulullah Aleyhisselam'ın yüce dehasına çok açık bir şekilde işaret etmektedir. resul Ekrem Efendimiz, Ehabiş'in efendisiyle karşı karşıya gelmeksizin Umre için geldiklerini anlamasını sağlamıştır. Neticede durum, Mekke saflarını içeriden parçalayacak raddeye gelmiş, Kureyş ile Ehabiş arasında bir savaşın patlak vermesine ramak kalmıştı. Fakat Kureyşlilerin durumu idare etmesiyle tehlike önlenmişti. Buna rağmen Mekke saflarında Hz. Muhammed Aleyhisselam'a umre için izin verilmesi gerektiğini savunan, aksi takdirde silah kullanmaya yönelmekle bile tehdit eden kuvvetli bir akım oluşmuştur. Bütün bunlar Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın Ehabiş Efendisi'ne karşı uygulamaya koyduğu dahice taktiğin semeresidir. Çünkü karşı karşıya gelip iki kelime bile konuşmadıkları halde Hz. Peygamber Aleyhisselam umre için hazırlanan kurbanlık develeri bu zatın yolu üzerine salmak suretiyle niyetini ortaya koymuş, bu zatın kabilesiyle beraber kendi lehine bir tutum içerisine girmesini sağlamıştır. Dördüncü örnek Bu örnekte Kureyşliler Hz. Muhammed Aleyhisselam ve ashabına karşı bir soğuk savaş manevrası denemişler ve bu karşılaşmada Sakif kabilesinin de Kureyş'in yanında olduğunu Müslümanlara göstermek istemişlerdir. Bu sebeple Sakif kabilesinin en zeki ve en akıllı liderlerinden biri olan Urve İbni Mesud'u, Kureyş'in temsilcisi olarak Hz. Muhammed Aleyhisselam'a göndermişler ve sadece Urve'nin gözükmesinin İslam saflarını sarsacağını zannetmişlerdir. Urve, akıl ve zekasını nasıl kullandı? Şimdi bu siyasi savaşı izleyip sonuçta kimin galip geldiğine karar verelim. Urve, Resulullah Aleyhisselam'ın yanına gelerek arz hale başladı. Nebi aleyhisselam Urve'ye fikrini beyan etti. Sözünün sonunda bir mütareke kabul etmezlerse Kureyş'le ölünceye kadar savaş edeceğim buyurması üzerine Urve Ey Muhammed! Görüyorum ki oradan buradan topladığın bir sürü zibidi önüne katıp kendi vatanına getirmiş onlarla kavmini kırmak, helak etmek istersin. Karşındaysa kadın erkek, yaşlı genç bütün kuvvetiyle ortaya çıkıp seni Medine'ye sokmamak için Allah'a and içerek kaplan derilerini giymiş bir vaziyette hazır bekleyen Kureyş vardır. Yarın savaş gününde bunların seni bırakıp kaçışlarını görür gibi oluyorum." dedi. Bu arada Resulullah Aleyhisselam'ın hemen arkasında bulunan Ebubekir Radıyallahu Anh, Urve'nin Ashab-ı Nebi'yi firarla ithamına dayanamayarak Urve'ye "Sen Lat'ın gerisini yala." Biz mi Resulullah Aleyhisselam'ı yalnız bırakıp firar edeceğiz diye sebbü etti. Dipnot Lat, Kureyş'in ve Sakif kabilesinin ibadet ettikleri putlardan birisidir. O zamanlar Araplar arasında anasının fercinin dilciğini emsin diye sövmek adetti. Ebu Bekir radıyallahu anh'de, Urve'nin ashabu nebiye firar isnadına son derece tehevvur ettiği sırada bu Arap adetinden istifade ve Urve'nin anası kadar tazim ettiği Lat putunu anası makamına istiare ederek "Sen Lat'ın fercinin dilini em." diye galiz bir surette sebbüret etmiştir. Urve "Bu da kimdir?" diye sordu. Resul Ekrem Aleyhisselam "Bu Ebu Kuhafe'nin oğludur." buyurdu. Urve ''Ah Ebu Bekir, vallahi eğer üzerinde henüz mukabele edip ödeyemeyeceğim bir ihsanın olmasaydı, elbette ben de sana cevap verirdim. Cevap vermeyişim bu yüzdendir.'' diye mukabele etti. Ravi diyor ki, ''Urve, Resulullah Aleyhisselam'la konuşmaya devam etti. Her söz söyleyişte de, Arap adeti üzerine Resulullah Aleyhisselam'ın sakalını okşayarak mukabelede bulunuyordu.'' Bu sırada Resulullah Aleyhisselam'ın yanı başında duran Muğire İbni Şube, Urve ne zaman Resul-i Ekrem'in sakalını okşamaya geltense derhal kılıcının ucuyla Urve'nin eline vuruyor ve Urve'ye, Resulullah Aleyhisselam'ın sakalından elini çek ihtarında bulunuyordu. Urve, Muğire'ye dönerek, ''Yazık sana, ne kadar da kaba ve vahşisin.'' deyince, Resul-i Ekrem Efendimiz tebessüm etti. Bunun üzerine Urve, ''Ey Muhammed, bu da kimdir?'' diye sordu. resul Ekrem Efendimiz, ''Kardeşinin oğlu Mugire İbni Şube'dir.'' buyurdu. Bu sözü duyan Urve, Mugire'ye dönerek, ''Ey Gaddar, ben hala senin geçmiş gadruh hıyanetini temizlemeye çalışmakla meşgul değil miyim?'' dedi. Sonra Urve, Resulullah'ın yanından kalkarak, Resulullah Aleyhisselam'la ashabını uzaktan tetkik etmeye başladı ve arkadaşlarına ''Bu ne tazimdir. Vallahi bir şey emredince ashabı derhal emri yerine getirmek için yarışıyorlar. Abdest aldığı zaman abdest suyunun fazlasını almak için çabalıyorlar. Saçının bir teli yere düşse onu alıyorlar.'' Peygamber konuşurken huzurundaki bütün ashab seslerini alçaltarak cevap veriyorlar. ''Onu tazim için yüzüne de dikkatle bakamıyorlar.'' dedi. Bunu mütakiben Urve, Kureyş'in yanına dönerek izlenimini şöyle anlattı. ''Ey Kureyş ahalisi! Vaktiyle ben, Fars kralı Kisra'nın, Rum kralı Kayser'in ve Abeşistan kralı Necaşi'nin hasılı birçok padişahın huzuruna sefir olarak çıktım. Vallahi bunlardan hiçbir padişahın etbağını Muhammed'in ashabının Muhammed'e tazim ettikleri derecede kendi padişahlarına tazim ettiklerini asla görmedim. Muhammed'in ashabı onun her şeyiyle teberrük edip emirlerini derhal yerine getirebilmek için adeta yarışıyorlar. Şimdi Muhammed sizinle sulh yapmak istiyor. Artık siz kararınızı veriniz dedi. Yaptığı görüşme ve izlenimleri sonunda Urve, Kureyş'i savaşa kışkırtacağı yerde farkında bile olmadan... Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın müdafiği ve davetçisi durumuna geldi. Urve'yi hayrete düşürüp nefsinin derinliklerinde onu hezimete uğratan, tam anlamıyla itaat, disiplin ve düzenlilik sergileyen Müslüman toplumun dirliği karşısında Urve'de, Kureyş'te manevi bir yenilgiye uğramıştı. Müslümanlar bu gaddar düşmanlarının karşısında önceden yapmış olduklarından daha ziyade bir itaat örneği sergilemişlerdi. İşte İslam ordusunun yapısı ve tabiatı budur. Ancak böyle bir orduyla yeryüzünün zalim ordularına yalnız Kureyş'e değil Kureyş, Sakif ve Ehabiş'e karşı konulabilir. Öyle ki o Halim Selim sakin bir insan olan Hz. Ebubekir radıyallahu anh bile bu Allah düşmanları karşısında kükreyen bir aslana dönüşmüş, Kureyş'in kuvvetiyle Müslümanları korkutup fitne çıkarmak isteyen Sakif kabilesi lideri Urve'ye çok kırıcı bir üslupla hakaret etmiştir. Urve tabanla tavanı birbirine düşürmek suretiyle Hz. Muhammed'in savaş gayretini kırıp ashabını dağıtmayı amaçlıyordu. Bunun önlenmesi için de Urve'nin Ebu Bekir radıyallahu anh'ten duymuş olduğu söz gibi hoşuna gitmeyen bir sözü duyması gerekiyordu. İffet dışı olan bu kötü söz Urve'nin deliğinden dışarı çıkıp haddi aşmasını engelleyecekti. Urve'ye kendi anladığı dilden konuşulmuştu. Mughire İbni Şube'den gelen ikinci tepki ise daha sert ve şiddetliydi. Eğer Kureyş Sakif kabilesinden bir kahramanla Urve ile Müslümanları ürkütmeye çalışıyorsa, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın yanında da onun kılıcı mesabesinde olan başka bir Sakif kahramanı Mughire vardı. Demire ancak demirle mukabele edilirdi. İşte tarihte eşine rastlanamayan ve rastlanamayacak olan Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın siyasi dehası, yumuşaklık ve şiddetin mahallinde ve en güzel bir şekilde kullanılmasında bir kez daha kendini gösteriyordu. Kureyş'in kurnazlık ve hileleri boğazlarına geri tıkılmıştı. Hz. Muhammed Aleyhisselam, ashabı ve ordusu karşısında manevi olarak hezimete uğramışlardı. Bunun için Urve İbni Mesud'un konuşmasından sonra meseleyi tehdit ve savaş yoluyla değil de anlaşma yoluyla çözümlemeye yönelmişlerdi. Savaş için değil, umre için gelmiş olan 1500 kişilik İslam toplumu savaşa hazırlandığı halde sarsılan hatta birbirlerini silahla tehdit edecek dereceye gelen Kureyş, Sakif ve Ehabiş'ten bin kat daha kuvvetli bir konuma gelmişti. İslami hareketin bundan alması gereken çok büyük bir ders vardır. Bu ders, İslam düşmanlarına hepsinin durumları ayrı ayrı göz önüne alınarak nasıl davranılması ve onların nefislerini derinlerden sarsmak suretiyle nasıl morallerinin çökertileceği açısından yönetici kadroya, özellikle düşmanın karşısında ve onların topraklarında itaat ve disiplinin gerçek manasının ne olduğunu öğrenmeleri, ve düşman karşısında tek bir kalp ve tek bir vücut olmaları bakımından da tabana yani yönetilenlere yöneliktir. Dördüncüsü, Kureyş'in dördüncü muhavelesi İslam saflarında bir gedik açmaya yönelikti. Bu amacı gerçekleştirip ashabtan bazılarını esir almak veya katletmek üzere Kureyş'ten 50 kişi askeri bir operasyon yapmakla görevlendirildi. Neticede ne oldu? Bu 50 kişinin tamamı Müslüman gözcülere komutanlık yapan Muhammed İbni Mesleme radıyallahu anh'in eline düşerek esir edildiler. Arkadaşlarının esir edildiğini öğrenen Kureyşli bir topluluk daha Müslümanların üzerine yürüyerek onları ok ve taş yağmuruna tuttular. Müslümanlar da onlara aynı şekilde mukabele edip Kureyş'ten 12 süvariyi esir ettiler. Kureyş bu düzensiz operasyonlarının neticesinde çok ağır bir darbe daha yemiş oldu. Resulullah Aleyhisselam'la görüşen Kureyş temsilcilerinin görüşlerine bu ağır darbenin de eklenmesi, düşman saflarının iyice gevşemesi için yeterli olmuştur. Buna karşılık Kureyş'ten 50 yaya ve 12 suvari esir alan İslam ordusunun morali epey yükselmiştir. Beşincisi, Kureyş'in düzenlediği son gövde gösterisi ve silahlı tehdit, Halid İbni Velid'in komutasındaki süvari birlikleri tarafından yapılmıştır. Halid İbni Velid, süvarileriyle birlikte Müslümanları görebilecek derecede Müslümanların mevkiine yaklaşmış ve süvarilerini bir saf halinde kıbleyle Müslümanların arasına dizmişti. Buna mukabil olarak Resulullah Aleyhisselam, Abbad İbni Bişr komutasındaki süvarileri öne sürerek tek sıra halinde ashabını hizaya getirdi. Bu sırada Öğle namazının vakti girdi Hz. Bilal radıyallahu anh ezanı okudu Sonra da kamet getirdi Resulullah aleyhisselam ashabının önüne geçerek Kıbleye yönelmiş oldukları halde Onlara namaz kıldırdı Onlarla beraber rükû edip secdeye varıyordu Hepsi de savaşa hazır bir vaziyette Namazlarını cemaatle eda ediyorlardı Bu manzarayı seyreden Halid ibni Velid Gaflet halindeydiler ''Eğer üzerlerine bir hamle yapsaydık, onları gafil avlardık. Fakat gariptir ki namaz vaktinin girmesiyle namaz kılmak onlara nefislerinden ve çocuklarından daha sevimli geliyor.'' dedi. Bu olaydan sonra öğle ile ikindi arasında Cibril aleyhisselam vasıtasıyla resul Ekrem aleyhisselama şu ayet iceliyle vahyolundu. ''Ey Muhammed! Sen içlerinde olup da namazlarını kıldırdığın zaman,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 Silahlarınızı bırakmanızda bir engel yoktur. Fakat dikkatli olun. Allah kafirlere şüphesiz ağır bir azap hazırlamıştır. Nisa Suresi 102. Ayet Sonra ikindi vakti girdi ve Müslümanlar korku namazı kıldılar. Halit İbni Velid, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı kastederek diyor ki, ''Bu adamın ilahi bir güç tarafından korunmuş olduğunu anladım.'' ''Evet.'' Kureyş süvarilerinin komutanı, içinin derinliklerinden olunmuştu ve zaferden ümidini kesmişti. Düşünmüş olduğu hileyi, namaz esnasında baskın yapılabileceği fikrini Muhammed'e kim bildirmişti? Halit İbni Velid, Muhammed'e bir şey yapmaktan aciz olduğunu iyice anlamıştı. İşte bu olay, daha önceki olayla da birleşerek Kureyş'i iyice gevşetmiş ve azmini çökertmişti. Müslümanlara karşı koymanın gereksiz olduğunu anladıklarında sulh yapmayı düşünmeye başlamışlardı. İşte İslam saflarının ne kadar kuvvetli ve birbirine ne kadar kaynaşmış olduğunu ve sebat etmeye nedenli kararlı olduğunu gösteren iki ayrı örnek. İşte sayıları Müslümanları oldukça aşan fakat görüş ayrılığına düşmüş ve moralmen çökmüş müşrikler ordusu. Altıncısı Kureyş'in temsilciler göndermek suretiyle Müslümanların niyetlerini anlama çabalarına karşılık, Resulullah Aleyhisselam'ın yapması gereken şey, bir temsilci yollayarak doğrudan doğruya Kureyş'in görüşlerini anlamak, yine aynı şekilde kendi görüşlerinin de doğrudan Kureyş'e aktarılmasını sağlayarak görüşlerinin çarpıtılmasını önlemekti. Bu sebebe binaen Resulullah Aleyhisselam, Huzayilerden Hiraş İbni Ümeyye'yi, Sâleb adındaki devesine bindirerek, geliş amaçlarının Umre ve Kâbetullah'ı ziyaret olduğunu bildirmek üzere Kureyş eşrafına gönderdi. Hiraş, Mekke'ye varıp bunu anlatınca Kureyşliler üzerine hücum ettiler. İkrime İbn Ebu Cehil, Hiraş'ın devesini boğazladı. Kendisini de öldürmek istedilerse de, kalminden orada hazır bulunanlar bunu önleyerek Hiraş'ı serbest bıraktılar. Hiraç'ta geri dönüp durumu resul Ekrem'e bildirdi. Daha sonra Resulullah aleyhisselam Mekke'ye Hz. Ömer'i göndermek ve onun vasıtasıyla Kureyş eşrafına gayesini anlatmak istedi. Ancak Ömer radıyallahu anh, Ya Resulallah, Kureyş'in bana suikast düzenlemelerinden korkarım. Kureyş benim kendileri hakkındaki kin ve düşmanlığımı bilirler. Mekke'de beni himaye edip bunların hücumlarından koruyacak, Adi İbni Kâboğullarından kimse de yoktur. Fakat ben size kendimden ziyade Kureyş nezdinde hürmet görecek birisini tavsiye edeceğim ki o da Osman İbni Afvan'dır diyerek özrünü beyan etti. Hz. Osman Kureyş'in riyaset mevkinde bulunan Ebu Süfyan'la amca çocukları olup her ikisi de Ümeyye İbni Abdişems Şems torunlarındandı. rasul Ekrem'in temsilci olarak onu göndermesi daha uygundu. Bu defada Resulullah Aleyhisselam Osman İbni Affan'ı çağırdı. Ebu Süfyan'la Kureyş eşrafına gayelerini bildirmesi için gönderdi. Bir de hicret edemeyip Mekke'de kalan kadın, erkek tüm Müslümanlara teselli vermesini tembih etti. Hz. Osman Mekke'ye gitti ve Kureyş eşrafına ''Biz kimseyle savaş etmek için buraya gelmedik. Sadece Beytullah'ı tazimle ziyaret etmeye geldik. Bu yüzden beraberimizde kurbanlık develer de getirdik. Kurbanlarımızı kesip ayrılacağız, dedi. Kureyş eşrafı, Resulullah'ın Mekke'ye girmesine karşı olduklarını belirterek, Hz. Osman'ın teklifini reddettiler. Bu sırada Mekke'de bulunan, Eban İbni Said İbni Az, Hz. Osman'ı himayesi altına aldı ve ona, Mekke'de istediğin gibi gez ve dolan, hiç kimseden çekinme, bil ki Said oğulları, ''Haremin en izzetlilerindendir.'' dedi. Hz. Osman bütün Mekke'yi dolanarak Mekkelilere ne maksatla geldiklerini anlattı. Fakat karşılaştığı herkes, ''Muhammed kesinlikle Mekke'ye giremez. Eğer sen beyti tavaf etmek istersen git tavaf et.'' diyordu. Hz. Osman, ''Resulullah Aleyhisselam tavaf etmedikçe ben de tavaf etmem.'' diyerek bu teklifleri geri çevirdi. Buna kızan Mekkeliler, Hz. Osman'ı Mekke'de göz hapsine aldılar. Hz. Osman'ın dönüşü gecikince, Rasul-i Ekrem'e, Hz. Osman'ın ve akrabalarını görmek üzere Rasulullah Aleyhisselam'ın izniyle Mekke'ye giden on Müslüman'ın öldürülmüş oldukları haberi ulaştı. Bu haber üzerine Rasulullah Aleyhisselam, Mazin İbni Hudeybiye'nin yurduna yöneldi ve mayetiyle beraber Hudeybiye'nin bir tarafına indiler. Burada Rasul Ekrem Semure denilen bir ağacın altına oturup ashabı kiramı biata davet etti. Rasul Ekrem Hazreti Osman'ın şehadet haberini duyunca kendi temsilcisine karşı irtikab edilen bu cinayeti Müslümanlara karşı bir hakaret ve açık bir savaş sebebi addederek artık bu adamlarla vuruşmadıkça Hudeybiye'den ayrılmayız diye harbe karar vermiş ve ashabını biata davet etmişti. Bu davet üzerine bütün ashab-ı kiram yanlarında çok az olan savaş aletlerini kuşanıp birbirlerinin üstlerine çıkarcasına Resulullah Aleyhisselam'a biat ettiler. Bu esnada biat mevkiinde hazır bulunan Ümmü Ammar'a da bir eliyle çadır direklerinden birini kakıp diğer eliyle de kuşağındaki bıçağını çekerek biat edip tüm Müslüman kadınlara örnek olacak bir şekilde cihada hazır olduğunu izhar etmiştir. Ashab-ı kiramın tamamı rasûl Ekrem'e firar etmemek üzere biat etmişlerdi. Rasûl-i Ekrem'e ölüm üzerine biat ettikleri de söylenmektedir. Hudeybiye'de Müslümanların arasında bulunduğu halde biat etmeyen sadece bir kişi vardır ki, o da münafıklardan Beni Seleme'nin kardeşi Ced İbni Kays'tır. Ced İbni Kays biat yapılırken devesinin altına saklanmıştır. Bütün bu olaylar devam ederken Kureyş eşrafı münafıkların reisi Abdullah İbni Ubey İbni Selule haber gönderip eğer istersen gel ve beyti tavaf et dediler. Bunun üzerine oğlu karşısına dikilip baba Allah aşkına her gittiğimiz yerde bizi rezil etme Resulullah Aleyhisselam tavaf etmeden tavaf mı yapacaksın dedi. Oğlunun bu sözü üzerine Abdullah İbni Ubey Resulullah Aleyhisselam tavaf etmeden, tavaf edemem diye haber yolladı. Abdullah İbni Ubey'in bu sözü Resulullah Aleyhisselam'ı çok hoşnut etti. İki grup arasındaki anlaşmazlıklar devam ederken, Kureyş'ten Resulullah Aleyhisselam'a elçi olarak gelen Huzai Büdeyl İbni Berkay'a karşılık, Resulullah Aleyhisselam Kureyş'e elçi olarak yine Huzailerden oluşan Hiraş İbni Ümeyye'yi göndermişti. Huza kabilesi Müslümanları ve müşrikleriyle hem Rasulullah Aleyhisselam hem de Kureyşle iyi olduklarından Hiraş Mekke'de öldürülmek istenince kabilesi tarafından kendisini kurtaracak kişiler bulabilmişti. Temsilci olarak seçilen ikinci şahsiyetse Ömer İbnu Hattab Radyallahu anh'ti. Bir yandan Hiraş'ın maruz kaldığı tehlike, diğer yandan Kureyş'in Ömer'e karşı duyduğu kin ve adi yollarının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 Adi İbni Kâboğullarından kimse de yoktur. Fakat ben size kendimden ziyade Kureyş nezdinde hürmet görecek birisini tavsiye edeceğim ki o da Osman İbni Afvan'dır demiştir. Hz. Ömer'in bu teklifi tereddütsüz kabul edilmiş ve kesinlikle suizanda bulunulmamıştır. Çünkü her işi gerektiği gibi yerine getirecek insanlar vardır. Hz. Osman da bu görev için Hz. Ömer'den daha münasiptir. Şunu da belirtmek gerekir ki cahiliye devrinde temsilcilik görevini adi yoğulları yerine getirirdi. Fakat Hudeybiye gününde Mekke'de nüfuz Mahzum oğullarıyla Ümeyye oğulları arasında pay edilmişti. Bu sebeple Osman radıyallahu an Resulullah Aleyhisselam'ın mesajını iletirken kendisini himaye edebilecek kişileri bulmuştur. Bunun yanı sıra Hazreti Osman'ın gizli bir görevi daha vardı. Bu da Mekke'de bulunan Müslümanlarla irtibata geçip onları sabır ve sebaata davet ederek Allahü Teala'nın vaat ettiği fetih gününe hazırlanmalarını istemekti. Mekke müşrikleri Hz. Osman'a beyti yalnız başına tavaf edebileceğini söylemişlerse de Hz. Osman Resulullah Aleyhisselam olmaksızın beyti tavaf etmeyi reddetmişti. Hz. Osman'ın bu tutumu dinine ve komutanına olan bağlılığı tüm Müslümanlara ibret olacak nitelikte bir derstir. Çünkü Hz. Osman senelerden beri hayalini kurduğu kâbe'ye tavaf vazifesini dönüp Resulullah Aleyhisselam'a sormaksızın ifa etmeyi reddetmiş, Resulullah Aleyhisselam tavaf etmeden tavaf yapmamıştır. Müslüman bir askerin düşmanların ortasında ve onların baskılarına rağmen komutanının emirlerine bağlı kalması, itaat ve bağlılığın ancak Allah'a ve O'nun Resulüne olduğunu gösterir. Hz. Osman'ın bu bağlılığı Beni Ümeyye liderlerinden Eban İbni Said İbni As'ın himayesini kabul etmesine mani olmamıştır. Bu iki meseleyi birbirinden çok iyi ayırt etmemiz gerekir. Çünkü birinci meselenin görevin mahiyetiyle bir ilişkisi yoktur. Fakat ikinci mesele Hz. Osman'ın görevinin temelini teşkil etmektedir. Bu yüzdendir ki Hz. Osman, Eban İbni Said'in himayesini kabul etmiştir. Şimdi Hz. Osman'ın şehadet haberinin ulaştığı İslam ordugahına dönelim. Bu haber bomba gibi patlamış ve Resulullah Aleyhisselam, Ensar'ın en izzetlilerinden olan Mazin İbni Necaroğullarının konağına giderek Ashab-ı Kiram'ı biata davet etmiştir. Bu davet üzerine Ashab-ı Kiram, yanlarında çok az miktarda bulunan savaş aletlerini kuşanıp, birbirlerine ezercesine Resulullah'a biat etmişlerdir. İbn-i İshak'ın rivayetine göre, biat-ı rıdvan bir ağacın altında icra edilmiştir. Ashab-ı kiramın, Resulullah'ın önünde ölmek üzere biat ettikleri söylenmiştir. Cabir i̇bn Abdullah radıyallahu anh, ''Resulullah aleyhisselam bizimle ölüm üzerine değil, firar etmememiz üzerine biat etti demiştir. Bu olay tarihin bize aktardığı en hayret verici bir bağlılık, itaat ve yardım örneğidir. Çünkü Müslümanlar bu sefere umre için çıkmışlardı. Silah taşımak için Resulullah Aleyhisselam'a ısrar ettikleri halde Resulullah Aleyhisselam bunu reddetmiş, ben umre için çıktım, silah taşıyacak değilim demişti. Resul-i Ekrem'in bu görüşüne ensar ve muhacirinin ileri gelenleri de katılmıştı. Buna rağmen işte Resulullah Aleyhisselam onları savaşa ve ölüme davet ediyor, onlar da birbirlerine ezercesine bu davete icabet ediyorlar. Tarihin hangi sayfasında böyle bir olaya rastlanabilir? Bu olayda İslam safları birbirine öylesine kaynaşmıştır ki, münafıkların bile silindiğini söyleyebiliriz. Ahzab gazvesinde on küsur olarak hatırladığımız münafıkların Hudeybiye'de tamamen silindiklerine şahit oluyoruz. Sebepler aleminde pratikteki durum savaş ve ölüm üzerine biat etmeyenlerin ancak birkaç kişi olduğunu göstermektedir. Çünkü Müslümanlar savaşa çıkmamışlardı. Liderleri de umreye çıktıklarını belirtmişti. Bunun için silahlarını bile yanlarına almamışlardı. Fakat neticede savaşın patlak vermesine ramak kalmıştı. Buna rağmen ahzab gününde olduğu gibi Resulullah Aleyhisselam orduyu tehlikeye atmak gibi bir suçla itham edilmemişti. Aksine bütün ordu biat etmek için yarışmıştı. Söz konusu durum bu merhalede nifakın karanlıklara gömüldüğü anlamına gelmektedir. Bu ordudan sadece bir kişinin devesinin altına saklanarak biat etmeyişi, Abdullah İbni Ubey gibi münafıkların lideri pozisyonundaki bir kişinin de biat edenler arasında bulunması, İslam ordusunun nifak krizini atlatmış ve zaafa sebebiyet veren unsurları aşmış olduğunu gösterir. Bu müthiş iltizamın yanı sıra biate iştirak eden dört Müslüman kadını hatırlamadan geçemiyoruz. Bir elinde savaşmak için kaptığı çadır direği, diğer elinde de kuşağından çektiği bıçağı, Şimşek gibi parıldayan gözleriyle Akabe gününde yaptığı biatini yenileyen büyük mücahide Ümmü Ammare'yi görür gibi oluyorum. Evet, Ümmü Ammare de savaşçı Müslümanlara katılmak istiyordu. Bu birkaç Müslüman kadının sebatı Urve İbni Mesud'un da gözüne takılmış olacak ki Kureyş'e döndüğünde onunla birlikte birkaç kadın gördüm ki ne şekilde olursa olsun onu teslim edecek gibi değillerdi demiştir. Bu kuvvetli saflardan bir asker bile, kendilerini umre için getiren ve silahlarını hazırlamalarını bile reddeden, sonra da kendilerinden ölüm üzerine viat isteyen komutanına aleyhisselam karşı çıkmamıştır. Bu bağlılığın metaneti, Kureyş'ten kendisine özel bir heyet gönderilerek tavafa davet edilen Abdullah İbni Ubey'i bile frenlemiştir i̇bn Bey bu fırsatı değerlendirerek ve Kureyş'in içinde büyük bir sükse yaparak Kabe'yi tavaf edebilirdi. Fakat müreysi gününde kılıcını boynuna takarak kendisini durduran oğlu Abdullah yeniden karşısına dikilmişti. Allah aşkına diyerek babasını önlemeye çalışıyordu. Nifakın lideri de bu manevi havanın fırtınasına boyun eğerek ''Resulullah tavaf etmeden ben tavaf etmem'' dedi. Müslüman cemaatin bu büyük dersten liderlerine nasıl bağlanmaları ve itaat etmeleri gerektiğini öğrenmesi lazımdır. Biat olayı, erkeklerin bile pazarlığa oturmalarını gerektiren bir hadise olduğu halde kimse biatten geri durmamış, kadınlar bile biat etmek için yarışmışlardır. Bu konuda değinmek istediğimiz son noktayı iyice anlamaları için İslami hareketin liderlerine yöneltiyoruz. Bu nokta Müslüman bir askerin, komutanlarının katındaki değeridir. Resulullah Aleyhisselam, bir askerinin intikamını almak için, ki bu asker, ölüm haberi gelen Osman İbni Affan'dır, ölüm üzerine biat etmiş olan Müslümanlarla beraber, Kureyş'e karşı savaşmaya karar vermiştir. Komutanının kendisine bu kadar önem verdiğini ve kendisinin şerefini bu kadar korumaya çalıştığını gören bir asker, komutanları uğruna hiç çekinmeksizin, kanını, canını, varlığını ve sahip olduğu en yüce değerleri feda edebilir. Resulullah Aleyhisselam'dan bu dersi alan İslami hareket yöneticileri, durumlarını yeniden gözden geçirip gerekli tavrı takınmalıdır.